Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Merhabalar diyelim. Böyle. Evet. Seste sorun yok anladığım kadarıyla. <gülüyor> Peki. Şimdi biliyorsunuz haftaya sınavınız var. O sınavın kapsamı da normalde 7 haftanın tamamlanmış olması lazım. İlk haftada oryantasyon kursu olduğundan dolayı artık ne yaptınız bilmiyorum ama o haftanın telafisinin yapılması lazımdı. Bu ders o paralelde. Yani ne kadar katılmazsa da artık yapacak bir şey yok. En azından arkadaşların daha sonra telafi etmeleri mümkün. Dersi takip etmek suretiyle bunu da söylemiş olalım. Biz yine sıradan devam edeceğiz. Bugün öyle zannediyorum ki bir dersiniz daha olacak sizinle bu dersin ardından. Peş peşe iki ders birazcık yoğun olacak ama artık böyle idare edeceğiz. <gülüyor> Hatırlayacaksınız geçen hafta sizinle artık. <gülüyor> evet toplamda dört saat oldukça fazla. Bu akşam ne yapacağımıza dair birkaç şey konuşmak istiyorum. Dört ee, hani saat yapmama düşüncemiz vardı ama artık biraz da geç kaldığımız için telafi dersleri açısından çok fazla da seçenek yoktu. Yani cuma akşamına kadar bir şekilde bitsin denildi. Ee, hafta içi diğer günler hep dersim vardı. Sizinle de uygun olan en iyi saat bugün Peki e, hatırlayacaksınız geçen hafta itibariyle sizinle bu Tanrı'nın varlığına dair e, argümanlar meselesini, deliller meselesini tamamlamış idik. Ee, ve yine orada ifade ettiğim hususlardan birisi şu idi, e, bu hafta itibariyle ve bir sonraki dersimiz itibariyle devam edeceğimiz mesele sıfatlar meselesi olacak. Yani e, deliller bize ortalama olarak şunu söylediler, e, bir tanrı vardır ve bu e, tanrıya dair anlamlı, güçlü, e, rasyonel deliller bulmak mümkündür, bunları rasyonel bir şekilde savunmak mümkündür şeklindeki bir ifadeyi söylememizi mümkün kıldığını ifade etmiş idik bugün itibariyle de acaba eğer bir tanrı varsa ki var e, acaba nasıl bir varlık bu bize neler söyleyebilir şeklindeki bir mesele üzerinde durmaya çalışacağız bu arada zaman zaman ben bilir işlerken her bir delilin aslında bizi belli bir anlamda bir tanrı tasavvuruna götürdüğünü de ifade etmiştim yani Kudüs delilini işlerken muhalefetülil havadis yani Tanrı'nın sonradan olanlara bir başka ifadeyle hadis olanlara benzememesi, imkan delilini işlerken onun vacip olması, e, nizam ve gaye delilini işlerken ilahi olanın ilim sahibi bir varlık olması gibi hususlarda orada da işaret etmeye çalışmıştım. Bu akşam bu konuları, bu işaret etmeye çalıştığım noktaları daha derinli bir şekilde işleyeceğiz, daha Detaylı bir şekilde tahlil etmeye çalışacağız. Bunu yaparken de şöyle bir yol takip edeceğiz. Öncelikli olarak e, Tanrı hakkında konuşmak meselesi üzerinde duracağım. Yani e, bizim din felsefesinde özetle din dili dediğimiz mesele üzerinde birazcık konuşacağım. Çünkü e, nasıl bir zemin üzerinde konuştuğumuzu anlamadan, e, yani nasıl bir varlık hakkında konuştuğumuzu, o konuşmanın mahiyetini tam anlamıyla e, anlamadan bu konu üzerinde de sağlıklı bir şekilde akıl yürütmek de mümkün değil. Buna dair bir açıklığın ve seçiciliğin olması lazım. <gülüyor> bu anlamda İslam düşüncesi içerisinde iki tane farklı e, gelenekten söz edeceğim size. Daha sonra bunun bir sentezin olup olmayacağı meselesi üzerine duracağım. Bir başka ifadeyle dersin ilk kısmında ağırlıklı olarak sizinle üzerinde duracağım mesele Tanrı hakkında konuşmak. Yani bu sıfatlar meselesi üzerinde Konuşmak nasıl bir doğaya sahip, hangi efendim yaklaşımlar var şeklindeki bir konuyu bir şekilde açıklığa kavuşturmamız lazım ki bundan sonraki konuşacağımız konularda daha sağlam bir şekilde, daha sağlam bir zemin üzerinde ilerlemiş olsun. Bununla aslında buradaki Tanrı hakkında konuşmayı belli bir anlamda bütünler, onunla bağlantılı olan bir sıfat üzerinde dersini ilerleyen kısımlarında konuşacağım. Vahdet sıfatı ve Tanrı'nın basitliği meselesi üzerinde uzun uzun birazcık detaylı bir şekilde duracağım. Çünkü belki ona dair ilk söylenebilecek şeylerden birisi de birliği meselesi olacak. E, dersin son kısmında da kudret sıfatını ele alacağım. Bu sıfatlarla alakalı genellikle onların nasıl bir mahiyette olduğunu anlamak çok fazla zor değil anlaşılabilir. Daha ziyade onlara eşlik eden bazı meseleler var. O meseleler üzerinden konuyu işliyor olacağım. Ee, Kısmet olursa da e, bu akşamki ikinci dersimizde e, diğer sıfatlara, ilim sıfatı ve onunla alakalı diğer bazı sıfatlara doğru da ilerlemiş olacağız inşallah diyelim. Evet, e, Dileye Hanım e, öyle. Hudus, muhalefetülül havadis. Şimdi buradan ilerleyelim. Bir kere şunu söylemek isterim, e, dil meselesi üzerinde pek e, bu modern dönemde özellikle içinde yer aldığımız yüzyılda felsefenin bazı temel konuları var. E, bu temel konularından birisi de dil meselesi, çok farklı bir şekilde yani dil felsefesi çok yönüyle etüt edilen bir konu olma özelliği taşıyor dil. Çünkü ee, felsefenin başından itibaren dil, dil yetisi, insanın dil yetine sahip olması diğer varlıklardan kendisini ayrıştıran temel bir hususiyet olarak düşünülmüş. Hatta modern dönemde yaşayan Martin Heidegger adlı bir düşünür var. Onun söylediği bir ifade dil varlığın evidir. Yani dil insanı insan yapan en temel hususiyetlerden birisi çok e, özellikle bir yetimiz. Fakat bu e, din gibi söz konusu olduğunda yani bir başka ifadeyle aşkın bir dünyaya eğer şu, buradaki mesele şöyle ortaya çıkmış oluyor eğer Kudüs delili üzerinden söylediğimiz hadis durmanlı hatırlarsak yani evren hadistir dolayısıyla bu hadis olan evreni meydana getiren varlığın hadis olanlara benzememesi lazım bir başka ifadeyle muhalefetülül havadif olması lazım yani ilahi olanın hep özellikle vurguladığım hususlardan birisi. Bu fiziki evrenin ötesinde yani metafizik eski ifadeyle söylersem mütaall ve yine sevilen modern Türkçe'de kullanılan ifadelerden birisiyle söylersek aşkın bir varlık olması yani aşkın bambaşka sonradan olanlara benzemeyen bir varlık olması lazım. Şimdi burada bu başım bu aslında anlaşılabilir bir durum ama bununla alakalı bir takım sorunlar ortaya çıkıyor yani bir belli bir anlamda bir gerilim noktası var. O gerilim noktası da şöyle. E, ilahi olanı çok fazla aşkınlaştırdığınızda e, bu defa onu anlama durumumuz ortadan kalkmış oluyor. Acaba onu nasıl anlayacağız? Hangi özellikleriyle anlayacağız? Bütünüyle aşkınsa, e, bütünüyle ötekiyse, bambaşka ise onu nasıl anlayacağız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu defa onu anlamak istediğinizde İslam düşüncesindeki bilinen tabirle söylersem bir benzerlik üzerinden onu anlamak istediğimizde yani teşbih dini üzerinden anlamak istediğimizde de bir başka sorun ortaya çıkmış oluyor. Onu var olanlara fazlasıyla benzetme riski ortaya çıkmış oluyor. Toparlayarak söylersem gerek İslam düşüncesi içerisinde gerekse belli bir anlamda diğer teistik dinler içerisinde Hristiyanlıkta ve Yahudi'de iki tane ana kol var. Bu iki tane ana kol şöyle, ilahi olanın ya çok başkalığı üzerinde vurgu yapıyorsunuzdur ya da onun benzerliği üzerinde vurgu yapıyorsunuz demektir. Bunlara farklı şekilde vurgu yaptığımızda, İslam düşüncesindeki bilinen ifadelerle söylersem, ya tenzihi ifade ediyorsunuzdur, yani onun tamamen aşkın olma özelliği üzerinde duruyorsunuz demektir. Yahut da teşbihi ifade ediyorsunuzdur. E bu takdirde de onun benzerliği üzerinde duruyorsunuz demektir. İslam düşüncesi içerisinde her iki kolda olan, her iki kolun da aşırı uçunda yer alan isimler var. İlk etapta biz dingili dediğimizde, dini bilin nasıl bir muhtevaya sahip olduğunu üzerinde duracağız. Yani aşkın olan Tanrı hakkında konuşmanın nasıl bir duası olduğunu bu iki kavram üzerinden, bir başka ifadeyle tenzih kavramı, teşbih kavramı üzerinden duracağız. E bu iki yolda aslında insanın ilahi olanı anlaması söz konusu olduğunda e, temel iki tane yol. Başka bir seçeneğimiz, başka bir, e, onu anlamaya dönük başka bir imkan alanımız da söz konusu değil. Şimdi ağırlıklı olarak baktığımızda şunu vurgulamak isterim. Bu seçenekler içerisinde bizim aşırı teşbih dediğimiz, yani Tanrı biz nasılsak onu cismani olarak düşünen, yani mesela Tanrı görüyor dediğimizde, Tanrı biliyor dediğimizde biz nasıl biliyorsak, biz nasıl görüyorsak Tanrı'nın da benzer bir şekilde gördüğünü ve bildiğini söyleyen yaklaşımlar var. E bu yaklaşımları biz e, kaba anlamıyla müşebbih'e İslam düşüncesi içerisindeki bilinen ve muhtemelen mezhepler tarihi dersinden aşina olduğunuz kavramlar üzerinden söylersen müşebbih'e mücessime gibi veyahut da haşviye gibi yaklaşımlar var. Bunlar belli bir anlamda ee, çok fazla eleştirmeye bile lüzum görmüyorum. Çünkü şunu söyleyeyim, İslam düşüncesi içerisinde Kur'an'ın tevhidi anlatmaya, e, anlatma biline baktığımızda zaten Kur'an'ın hedef aldığı, eleştirdiği, tenkit ettiği, uluhiyet tasavvuru e, Arap toplumu söz konusu olduğunda aşırı tenzihin ürünü olan, yani siz, şey, özür dilerim, aşırı teşbihin ürünü olan yaklaşımlar idi. Yani siz e, onu anlamakta onunla evren arasındaki benzerliği fazla vurguladığınız, vurguladığınız takdirde Tanrı'yı artık görünür somut bir nesneye dönüştürmüş oluyorsunuz. Bir şekilde put dediğimiz şeyin ortaya çıkmasının en temel nedenlerinden birisi. Yani insan soyut olan bir varlığı algılayamıyor. Orada yeterli, yani onunla tam olarak bağlantıya geçemiyor. Belli bir anlamda odaklanmak istediğinde, onu anlamak istediğinde Artık somut, dokunulabilir, mücessem, artık cismanilemişmiş bir varlıkta, varlık olduğunda daha rahat bir şekilde konsantre oluyor belli bir anlamda. Yani oysa Kur'an söz konusu olduğunda, Kur'an-ı Kerim zaten bu türden bir tevhid ve tanrı tasavvurunu eleştiriyor. Tabiatıyla söylersem bizim kaba teşbih dediğimiz, mücessem'e dediğimiz, müşebihe dediğimiz yaklaşımları bu anlamda bir eleştiri lüzumu bile hissetmiyoruz. Çünküsünü söylemiş oldum. Bunun yanında İslam düşüncesi içerisinde ya Kur'an'ın vurgusu tam olarak anlaşılırsa, teşbihten tenzihe giden, ki Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَشْرِكُونَ ya da سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَكُولُونَ Allah onların şirk koştuklarından, Allah onların söylediklerinden uzaktır şeklindeki vurguları hatırlayacak olursak ve tenzihe dönük bir e, Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımı var. Burada birkaç tane kavram tahlili yapalım isterseniz, ondan sonra konuyu daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışalım. Bunu yaparken de önce e, mutlak tenzih dediğimiz bir yaklaşım üzerinde duracağım, sonra bu ikisinin tevhidi mümkün mü? Teşbihin ve tenzihin, bu konuda Müslüman düşünürler, neler söylemişler, onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi tenzih dediğimizde muhtemelen biliyorsunuzdur ama hızlıca açayım size. Nezehe dediğimizde Türkçedeki nezih kelimesi belli bir anlamda bunu da ifade etmiş oluyor. Modern Arapçada nüzhe piknik yeri anlamına geliyor. Niye diye sorarsanız nüzhe. Çünkü şehrin dışına çıktığınızda, şehrinden uzaklaştığınızda belli bir anlamda piknik mahalli olmuş oluyor. Nesze kelimesinin kökeninde bau de uzak olma, uzaklaştırma anlamı var. Bir başka ifadeyle herhangi bir şeyi ekranda gördüğünüz üzere bir mesleği bulaşıcı pis şeylerden uzak tutmak, arıtmak anlamını ifade ediyor nezzeh. Dolayısıyla tenzih dediğimizde biz ıstılahi anlamla söylersek Allah'ın bütün eksikliklerden hariç olduğunu beyan ve telakki etme anlamında. nedir bu eksiklikler? En cüz'i mertebede bile olsa Beşir'inkini andıran, bir başka ifadeyle Teşbih'i andıran bütün nitelikler ve cismani bir varlık olarak Beşir'i hatırlatan bütün sıfatlar burada devreye girmekte. Bunun yine Batı'da kullanılan bir ifadesi var, onu da açmak istiyorum. Buna da negatif teoloji deniliyor genelde Batı din felsefesinde. Yani niye negatif teoloji diye sorarsanız, Türkçedeki kullandığımızı hatırlarsanız, Negatif kelimesi, olumsuzluk ifade ediyor. Olumsuz teoloji demek mümkün. Ee, yine Arapçada kullanılan kelam derslerinden hatırlıyor olsaydınız, gereksiniz, serp dediğimiz, serbetme yani negatif yani olumsuzlama, serbi dil dediğimiz, yani ilahi olanın serbi sıfatları derken her neyi kastediyorsak, belli bir anlamda negatif teoloji derken de benzer bir şeyi kastediyoruz. Yani ister İslam düşüncesinde olsun, isterse, Batı düşüncesinde olsun, e, tenzih fikri ister negatif terimlerle ifade etmiş olalım, isterse selbi terimlerle ifade etmiş olalım, ilahi olanı, ilahi olanı yakışmayan efendim sıfatlardan, tasavvurlardan, her türden, hayalden uzak tutmak e, bir başka ifadeyle, Hakkı, mutlaklığı ve hiatesi itibariyle hiçbir isimle isimlendirmemek, hiçbir hükmü kendisine izafe etmemek, hiçbir vasıf ve nitelememek Buna biz mutlak tenzih diyoruz. Yani bütünüyle onun aşkınlığını, bütünüyle onun ötekiliğini vurgulayan bir yaklaşım. Bunu hem, mesela burada bir örnek var. Bununla alakalı ifadeler var. Birkaç tane açabiliriz burada e, anlamak açısından. Zaten özgü mutlaklığı açısından akla herhangi bir hüküm vermek veya bir nitelikle onu bilmek veya birlik, varlığın vacipliği, mebde olması vesaire gibi bütün bu nispetlerin ona izafe edilmesi geçerli değil. Çünkü bunlar hepsi bir belirleme, tahtit, determinasyon ve sınırlama ifade ediyor. Tam da hadis olanların özellikleri yani daha bildiğimiz ifadeyle söylersek. Dolayısıyla onu ifade etmeye yeterli e, değil bunun İslam düşüncesi içerisinde iki tane kol üzerinden nasıl geliştiğini söyleyeceğim size çeşitli derslerde vurguladığım üzere daha önceki derslerimizde e, mucizi ile bu tensil düşüncesini en fazla vurgulayan en fazla önemseyen ekollerden birisi İslam düşüncesi içerisinde hatırlayacaksınız onların hiçbir şeyden taliz vermeyecekleri nokta teâdüdü kudemadır. Çünkü sıfatlar meselesi İslam düşüncesinin en çok tartışılan ve konuşulan e, meselelerinden birisi, hassas bir konu. Mutezile burada e, teâdüdü kudemaya sebepiyet verir düşüncesiyle onun onun benzemezliğini, aşkınlığını efendim yani her türden e, özelliklerden onu ağrı yıkılma yolunu çok fazla vurgulamış görünüyorlar. Ki daha sonra onlara bu tercih ettikleri yol hem tasavvuf içerisinde, hem İslam felsefesi içerisinde karşılığını bulmuş ki birazdan örneklerini vereceğim. Mesela şöyle bir yaklaşım var. Gözler onu göremez, kulakları şitemez, hayırlar onu kuşatamaz. Bütün bunları bir değiliyle, yani değil dediğimizde sert ile, negasyon ile, efendim tenzih ile bunu anlatmaya çalışıyorlar. Kulaklar onu duyamaz, o şeydir eşya gibi değildir, alimdir, kadirdir, haydirdir, dirilerden kadir ve alim gibi değildir şeklinde bunu çeşitli vesilelerle vurguladıklarını görüyoruz. Yine İslam düşüncesi içerisinde mutezile ile belli bir anlamda felsefe arasında yer alan İslam düşüncesinde, İslam felsefesinde de gördüğünüzü zannettiğim kindide de benzer bir tasavvur var. Diyor ki mesela o mutlak bir birdir. Ve bir kategorilerin hiçbirine dahil değildir. Madde, cins, tür, şahıs, fasıl, halsı, arazan değildir. Hareket, nefis, akıl, külcüs, sen, bazı değildir. Başkasının hizmetli bir değil, mutlak birdir, çokluğu kabul etmez gibi. Hiçbir kategorilerinden birisiyle nitelenemez. Cinsi, faslı, şahsı, arazi yoktur gibi tenzih noktasında, efendim aşkınlık noktasında vurgu yaptığını görüyoruz. Yine... İbn Miskawayh'in burhan-ı -selb, mesela selbi yöntemi yine belli bir anlamda vurguladığını görüyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir sistem düşüncesinde daha ziyade sufilerde var. sufilerin mesela Ahmet el-Gazali, İmam Gazali'nin kardeşidir. Et tecrid fi kelimet tevhid yani kelime-i tevhidde tecrid yani tenzihle tecrid belli bir anlamda birbirine yakın kavramlar. Çünkü tenzih ettiğimizde de soyutlamış oluyoruz. Tecrit ettiğimizde de belli bir anlamda soyutlamış oluyoruz. Bu öyle bir noktaya bazen varıyor ki Allah sadece Allah ile bilinir şeklinde. Yani onu başka türlü bilmek, başka bir şeyle onu anlamaya çalışmanın mümkün olmadığını ifade ediyor Ahmet el er Gazali bunun yanında yine bir örnek olması itibariyle çok sayıda örnekler anılabilir. Bu örneklerden birisi de Feridüddin Attar'ın "Mantıkut Tayr meslevisinde var. Burada bir alıntı hemen meslevinin başında yer alan bir alıntı hatırlayacaksınız. Birçok bizde yazılan meslevilerin ve da diğer şiir türü eserlerde tevhid bölümleri oluyor. Genellikle ilahi olana münacihatla başlanılıyor. Bu münacatın en önemli hususiyetlerinden birisi de ilahi olanın tevhidini, mutlak birliğini vurgulayan ifadeler. Bakın, halkın ona dair bilgisi ancak hayaldir. Attar'ın e, mantık tayrından alınmış bir parça. <gülüyor> Çünkü ondan bahsetmek olmayacak bir şeydir. İster peki pek güzel söylesinler, ister fena ve kötü. Ona dair söz söyleyenler ne söylemişlerse kendilerine dair söylemişlerdir. Yani aslında teşbihi konuşmuşlardır, ilahi olanı değil. Bilgiden yücedir, açıklıktan dışarı, kendi münezzehliğinde nişansızdır. Ona nişane olarak nişansızlıktan başka bir şey bulan yoktur. Çok ilginç bir ifade. Yani Kerimin tam anlamıyla ona bir işaret arayanlar için bir işaretsizlikten başka bir şey yoktur. Hiç kimse yolunda can vermekten başka bir çare bulunamamıştır. Her şeyden münezzehtir o. Hiç kimsenin benzersizlikten başka ona dair bir nasibi bilgisi yoktur. İki alemde de zerre zerre onu arasan, bulduğunu sansan, bu bilgi buluş vehimden başka bir şey değildir. Ne bilir ne tanırsan o senin anlayışındır, tanrı değil diye ne söylersen söyle o sözlerden de münezzehtir. Dikkat ederseniz tenzihin, ilahi olanın, aşkınlığının, ona dair konuşmanın ne kadar zor olduğunu ifade eden, Zor olmak bir yana, bunun belli bir anlamda imkansız olduğunu ifade eden bir tavır söz konusu. Ne vasfa gelir, ne sıfatla bilinebilir. Hakkı tanıyan ne? Kıyasa düşme. Niteliksiz, niteliksiz tanrı kıyasa sığmaz şeklinde. Bakın burada da bir paradoksal olduğunu, yani bir ikili yapı söz konusu olduğunu, ilahi hakkında konuşmak söz konusu olduğunu ifade ediyor. Açıkta arasan gizlenir, gizlilikte arasana açığa çıkar. Açıkta aradığın zaman gizlidir, gizlilikte aradığın zaman meydanda. Hem gizli alemde hem açıkta arasan o zaman da ikisinden de dışarıdır. Her ikisinden de münezzehtir, niteliksizdir diye e, bunu vurgulamış oluyor. E, dersin başında ifade ettik. Bu Batı din felsefesinde olumsuz yol via negativa diye bilinen bir e, tarz. Şimdi burada... E, Elbette bu güzel bir yol gibi görünüyor belli bir anlamda. E, güzel bir yol derken yani ister istemez. Çünkü ilahi olanın alemden aşkın olduğunu söylemek, alemden öte olduğunu söylemek, tabiatıyla onun bütün akla gelebilecek beşeri anlamdaki niteliklerden de uzak olduğunu söylemek. Ama bunun kendine göre bir riski var. Şöyle bir riski var, bir... Genelde anlatılan bir fıkra vardır. Onun üzerinden biliyorsunuzdur belki ama kısaca bir tekrar da olsa. imamın bir tanesi hutbeye çıkmış ve hutbede diyormuş ki, E cemaate Müslümin, buradaki attar gibi, aklınıza her ne gelirse gelsin ilah o değildir, Allah o değildir. Taş değildir, toprak değildir, cisim değildir şeklinde böyle değil değil diye anlatırken, cemaatten birisi demiş ki, yahu bu imam işin sonunda Allah yoktur diyecek ama dili varmıyor demiş. Şimdi e, buradaki örnekte olduğu üzere aşkın olma dilini, onun efendim gücülüğünü e, bu şekilde anlatmak ve bunda fazla bir vurgu yapmak bu defa onu hiçbir şekilde anlamamak, hiçbir şekilde anlayamamak noktasına bizi götürebiliyor. Bu çok temelli bir risk. Tabiatıyla e, onun alem arasındaki rabata da ortadan kalkmış oluyor. Bir başka ifadeyle söylersem e, teşbihte aşırılık. Ve tenzihte aşırılık öyle zannediyorum ki e, ilahi olanı anlama ve ilahi olanı kavrama noktasında yeterli bir e, perspektif bize sunmuyor. Orada demek ki daha farklı bir şeyi bir yolun takip edilmesi lazım. Yani ne onu beşere fazlasıyla teşbih etmek ne de bütünüyle ama tamamıyla e, başka ve aşkınlığını vurgulamak ilahi olanı anlama noktasında yeterli bir perspektif bize sunmuyorlar. Peki o zaman ne yapacağız diye son olursa, öyle zannediyorum ki Tanrı hakkında konuşmak din dili konusunda teşbihin ve tenzihin tevhidi, onun birlikteliğini vurgulamak daha sağlam bir tutum olarak görünüyor. Yani hem teşbihi mümkün görmek ama o teşbihi kullanırken de o teşbihte de ilahi olanın belli bir anlamda bizim bildiğimiz anlamdaki özelliklerden Uzak olduğunu, öte olduğunu da akılda tutmak suretiyle onu anlamaya çalışmak daha sağlıklı bir yaklaşım gibi görünüyor. İslam düşüncesi içerisinde bu durumun iki tane tasavvuftan, bir tane de felsefe cihetinden olmak üzere iki tane örneği üzerinde duracağım. İlkin i̇bn Sina üzerinde duracağım tarihsel olarak. Daha sonra i̇bn Sina'cı geleneği takip eden i̇bn Arabi üzerinde duracağım. Ve en son olarak da Mevlana duracağım. Dan, e, bu meseleyi anlatmaya çalışarak konuyu tamamlayacağım. i̇bn Sina'nın tutumu e, her ne kadar tenzihe daha fazla yakın ama teşbihi de dikkate alan her ikisinin birlikteliğini, bu yapay bir birliktelik değil ama her iki tarafında hakkını veren bir yaklaşım. Bakın e, onun e, kullanılan ifadesi şöyle, İslam düşüncesi içerisinde ilahi olan söz konusu olduğunda ee, en çok kullanılan ifadelerden birisi min hayfu huwa Yani min haythu huwa O olmak bakımından o ilahi olan söz konusu olduğunda ona tam anlamıyla göndermede bulunmak istediklerinde, orayı e, ona işaret etmek istediklerinde o olmak bakımından o ifadesinin daha ziyade kullanıldığını görüyoruz. Yani e, bakalım e, burada vacibül vücud kendisinden başka o olmayan bir odur. Bakın tenzihle başlayan bir yapı söz konusu. Yani onun dışındaki her şey hüve olmak bakımından o, o değildir. Aksine hüviyeti başkasındadır. Yani ilahi olanın dışındaki kalan varlıklar e, bu vasfa sahip değillerdir. Hiç kimse ilahi olan dışında o olmak bakımından o değildir. Vacibül vücut zatından dolayı hüve hüve olandır. Daha sonunda. Zatı o olmasıdır, başkası değildir. İşte hüviyet ve hususiyet ismi olmayan bir makamdır şeklinde. Ve yine başkasının nispeti izafi, kendisinden başkasının nispet edilmeyişi de selbidir. İlahi hüviyet için yüceliği ve o onun dışında bir ifade kullanılamaz diyor. Şimdi burada dikkat ederseniz önceki konuda gördüğümüz tenzih yolunun takip edildiğini görüyoruz ama i̇bn Sina çok zeki bir insan, İslam düşüncesi içerisinde diğer birçok konularda olduğu gibi bir sentez düşünürü, onun bu halde kalması, tek taraflı bir tenzih fikrinde kalması bir eksiklik olurdu. Kendisi bunu aşan bir yol takip edecek. Şöyle söyleyelim. Evet. Ona göre... Bir kimse ilk hakkında herhangi bir çekince duymasa, o cevherdir dese kendisinden bir konuda bulunmanın olumsuzlandığı bu varlığı kastetmiş olur. O birdir dediğinde kendisinden nicelik veya sözle bölünmenin olumsuzlandığı veya bir ortağının bulunmasının olumsuzlandığı bu varlığı kastetmiş olur. Yani akıl akleden vakredilen dediğinde ise gerçekte bir izafet ile birlikte bu soyuttan madde ve ilgilerine karışma imkanı olumsuzlandığını kastetmiştir. Bir başka ifadeyle izafet ve selbin birlikteliği mümkündür. Son cümleyi okuyarak devam ediyorum. Yani i̇bn Sina her ne kadar selbi yani tenzihi daha ağırlıklı olarak vurgulamış olsa bile eş zamanlı olarak izafeti de, izafet dediğimizde burada müsbet sıfatları kastediyoruz. Yani Beşir'in kullandığı bir dilin ona izafeti, ona ilişmesinin mümkün olduğunu e, belli bir anlamda yine vurguluyor. Özetle söylersem tek taraflı bir şekilde bir efendim e, bir şey değil bir yol değil. Aksine bakın e, Allah ne alemin dışında ne içindedir. O şuradadır veya buradadır işaret edilemez. Ama bununla birlikte bir selbi de efendim e, sertle birlikte bir izafeti de belli bir anlamda kabul ettiğini buna vurgu yaptığını da görmekteyiz. i̇bn Sina'da çok net olmayan, hani belli bir anlamda tenzihin daha ağırlıkta olduğu bir dili görüyoruz. Bununla birlikte tenzih ve teşbih dengesinin daha net bir şekilde, açık bir şekilde görüldüğü isim İbn -i Arabi olacak. Burada başlangıç olarak şunu söylemek isterim: İbn Arabi diyor ki Hazreti Peygamberden önceki ümmetler ya bir kısmı teşbihde daha fazla efendim e oyalanmışlar, Yahut da tenzihye vurgu yapmışlar. Dolayısıyla her iki halde de belli bir aşırılık içerisinde olmuşlar. Hazreti Peygamber ümmetinin hususiyeti teşbih ve tenzihin tevhididir diyecektir. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bu nasıl efendim i̇bn Arabi buna nasıl işaret ediyor diye baktığımızda burada i̇bn Arabi'nin en zekici olan ve en önemli katkılarından birisi çok zekici olan kavrayışlarından birisi diyor ki i̇bn Arabi İnsanlar tenzih yaptıklarında, ilahi olanı her şeyden aşkın tuttuklarında bile aslında teşbih içerisindedirler diyor. Ya Bu çok ilginç bir nokta, çok ilginç bir eleştiri kanaatimce. Yani insanlar nasıl tenzih yaptıklarında bile teşbih içerisinde olma riski olabilir. E bunu şu şekilde açıyor. Biz aslında hiçbir şey değildir dediğimizde ilahi olana dair aslında onu yine olmadığı bir şeyle sınırlandırıyoruz demektir. Yani o değil, bu değil falan dediğimizde, bu dili takip ettiğimizde bile aslında Tanrı'yı olmadığı bir şeyle, bu defa e, öncekilerinde müsbet bir şeyle tahdid ederken, bu defa menfi bir şeyle, olumsuz sıfatlardan efendim e, onu e, olumsuz sıfatlarla sınırlandırmış oluyoruz. Bu müthiş bir eleştiri noktasıdır. Şu ifade, Fususu Hikemli geçiyor. Çok önemli eserlerinden biri İslam düşüncesi içerisinde yer alan. Bil ki hakikat erbabı nazarında Allah'a tenzih onu tahdit ve takyit etmektir. Sınırlandırmadır. Onu bir kayıt altına almadır. Şu halde mutlak tenzih yoluna sapan kimse farkında değildir ve zanneder ki doğru yolu tutmuştur. Oysa yolunu kaybetmiştir diye. Çok benim kanaatimce ee, son derece Ciddi bir eleştiri bakın şurada bir şarihlerin bir notu var ee, şöyle ki hak sıfatı muhtesattan yani hak teala muhtes olanlardan ve maddiden münezzehtir denildiğinde bile onun sıfatı bunların sıfatından başkadır demek olur ki bu da akı bir sıfat ile e, sınırlandırmaktan ibarettir yani Allah tenzihten de ötedir diye bazen tasavvufta kullanılan bir ifade var. Terki terk diye yani artık sadece terk etmek değil terkin de terki gibi hakikaten çok ileri düzeyde bir kavrayış ileri düzeyde bir tevhid tasavvuru söz konusu. Bakın şurada bir ifade de kısaca bunu birlikte okuyalım ve tam da bu özel benim kanaatimcim son derece öner, özel bir bölüm bunu anlamaya çalışalım. Bu benim 41 no'lu not Karşani Fususlikleme yazılan şerhler var. Metnin yoğunluğu e, itibariyle çok sayıda şerh de yazılmış. Fosos-u dikeme. Hak her ne zaman hisler hitap eden bir surette tecelli ederse etsin, akıl bunu mantıklı muhakeme yoluyla reddeder. Yani akıl teşbihi reddeder. Fakat bu hisler hitap eden olayın aslında kendisine göre bir hissi alemi düzeyinde olduğu kadar bir de bizatihi gerçekliği vardır. Ama akıl o hisler hitap edici bir nesne olmaktan da tenzih eder. Tenzihten de tenzih belli bir anlamda. Çünkü aksi halde hakkın belirli bir yerde ve doğrultuda bulunması gerekirdi. Akıl, hakkın bu türden kayıtların üstünde olduğunu hükmeder. Ama hak kendisini tenzih ettiği şeyden münezzeh olduğu gibi böyle bir tenzihten de münezzehtir. Zira onun bu şekilde tenzih etmek aslında onu manevi varlıklara benzeterek mutlaklığını sınırlandırmaktır diye e o zaman haklı olarak belki diyeceksiniz ki hocam tensih etsek olmuyor, teşbih etsek olmuyor. Ne yapmamız lazım e, ilahi sıfatlar söz konusu olduğunda? E, burada iki yolun takip edilmesi lazım. E, bununla alakalı i̇bn Arabi'nin benim çok sevdiğim bir ifadesi var. Onun üzerinden e, konuyu açmaya çalışacağım. E, Kur'an-ı Kerim'de şuara suresi 11'de muazzam bir ayet-i kerimedir. E ki öncelikli olarak ayet-i kerimede "Le ke şeyun. Hiçbir şey onun benzeri gibi değildir. Ona benzer hiçbir şey yoktur. Le ise mislihi Allah'ın benzeri gibi olan hiçbir şey şeyun. Hiçbir şey yoktur." Fakat ayet-i kerime böyle demekle beraber devamında da "ve seni ol basir" diyor. Yani ilahi olan işitendir, görendir. şimdi bir taraftan baktığınızda tenzih eden, bir taraftan baktığınızda teşbih eden bir usul söz konusu. i̇bn Arabi diyor ki, bu ayet-i kerimede ilahi olan hem teşbih etti hem de tenzih etti. Evvela tenzih etti, sonra teşbih etti. Tabiatıyla bu iki yolu cem eden, ilahi olanı bilme noktasında bu iki yolu belli bir anlamda birleştiren kişi Hakk'a ulaşmıştır diyecektir. Bunu açacağım. Bundan evvelin i̇bn Arabi'nin çok sevdiğim bir kavramsallaştırması var. Hüve la hüve gibi. O, o değil. Bunu birlikte kullanıyor. Yani bir açıdan baktığınızda her şey o ama bir başka cihetten baktığınızda her şey o değil. Yani hem teşbihi hem de tenzihi birlikte e, kullanan bir tasavvur. Diyor ki, özetle, bu yine fusus alınmış bir parça. Onu tenziye dersen bağlamış olursun. Yani bir şeye takyit etmiş olursun. Teşbihe dersen mahdut kılmış olursun, sınırlandırmış olursun. Her iki emri birleştirir. Yani teşbih tenziy arasını cem edersen doğru yolu bulur. ilahi bilgide imam ve seyitlerden olursun diyor. Her iki yolun, her iki efendim tarzın birleştirilmesi. Bu nasıl mümkün olacak diye sorarsanız kişi İlahi olanı bildiğinde ve teşbihte takıldığını hissettiğinde tenzihi, tenzih veri gittiğini düşündüğünde teşbihi eş zamanlı olarak birlikte işletmesi lazım. Yani hem teşbih makamında tenzih, tenzih makamında teşbih. Hüvela hüve şeklindeki tasavvur. Bu teşbih ve tenzih dengesi İslam düşüncesi içerisindeki Hemen, hemen her şeye damgasını vurmuş, çok temelli bir kavrayıştır. Özellikle İslam sanatına baktığınızda, tevhid kavrayışı söz konusu olduğunda ve hatta ve hatta ben bu teşbih ve tenzih dengesinin, hüvela de belli bir anlamda e, ciddi entelektüel bir tutuma da dönüştürülebilir bir karakterde olduğunu düşünüyorum. Yani e, herhangi bir mesele söz konusu olduğunda tek taraflı bir şekilde olunmayan, tek taraflı bir şekilde eleştiren yaklaşımlar değil de e, hakkını veren, yani övülmesi gereken noktayı öven, gerilmesi gereken noktayı yeren, hakkaniyetli olan bir tutumu da her mesele politikadan tutun, e, aile içi meselelere varıncaya kadar bu iki teşbih ve teş tenzih dengesi böyle bir yansıması olabilir. Yani Müslüman belli bir anlamda itidali takip eden bir yaklaşım içerisinde olabilir. Ee, İbn -i Arabi sonrasında onun gelini üzerinde yer alan Mevlana e, ifadelerini daha e, halkın anlayabileceği metaforlarla, teşbihlerle dokunmuş bir isim. Yine İbn Arabi'den hareketle Mevlana dair de birkaç şey söylemek suretiyle dersimizin bu kısmını tamamlamış olalım. Şimdi burada diyor ki İbn Arabi şey Mevlana. E, isterseniz önce bir sevdiğim bir parça var. Meslebi'de yer alan e, ve tam da böyle negatif teolojiyi e, ifade eden bir parça. E, bir bey var, bir de Türk kızı var. E, bir şarkıcı, kız dediğimiz bir şarkıcı. Türk beyinin yanına çağrılıyor ve bildiklerini anlatması isteniliyor. Bir mevzu ile alakalı. Fakat kız... Şarkıya başladığında şöyle diyor, bilmem ki aynısın put mu, bilmem ki benden ne istersin, bilmem ki sana nasıl hizmet edeyim, susup oturayım mı yoksa söyleyeyim mi? Şaşılacak şey şu, hem benden ayrı değilsin, hem ben neredeyim, sen neredesin? Bunu bir türlü bilmiyorum. Bilmiyorum beni nasıl çekiyor da bazen karalarda yürütüyor, bazen kan denizlerine gark ediyorsun. Böyle ağzını açıp bilmem bilmiyorum demeye girişti, boyuna bu lafı söylüyordu. Bilmiyorum sözü hatta aşınca türkümüz kızdı kızıştı. Yerinden fırlayıp topuzunu çekti, çalıcının başına döndü, çöktü. Hemen bir çavuş koşup topuzu yakaladı, çalgıcı öldürmekse yaraşmaz dedi. Türk dedi ki, bari ben onun kafasını ezeyim de görsün. Ak altaban, bilmiyorsan nane yeme, biliyorsan ne söyleyeceksen söyle. Ahmak, bildiğini söyle bari de bilmiyorum, bilmiyorum deyip durma. Ben nereden neredesin be adam diye soruyorum, sen ne her atlıyım ne behli. Ne Bağdatlıyım, ne Musul, ne Tırazlı diyor, ne, ne diye uzatıp duruyorsun. Nereliysen söyle, bari de kurtul. Burada meramını söylememek aptallıktır. Yahut da ne edin diye soru versem, ne şarap içtim, ne kebap yedim, ne et yedim, ne tirit, ne de mercimek diyorsun. Ne ediyorsan yalnız onu söyle kafi. Sözü uzun uzun gebelemek deden. Çalgıcı dedi ki, maksadım gizli, senin nef yetmenden, Burası çok ilginçtir, önemlidir. Senin olumsuz zamandan yoktur demenden ispat senden ürküp kaçmada. Var olan bir türlü bulamıyorsun. İspattan bir koku diye nefiyettim, Bilmiyorum dedim. Bazı nefiyle namelendirdim diye. Evet bu serp yolu, olumsuzlama yolu, e, hakikat ifade etme yollarından birisi. Mevlana burada çok zekice hem olumsuzlamanın hem de olumlamanın aslında nasıl bir... E, zaaf içerisinde tek taraflı bir şekilde kullanıldığını güzel bir örnekle ifade etmiş. Dolayısıyla elbette nefi, elbette serp yolu bir yerde zaruri görünüyor. Yani onun özellikle e, divanı kebirindeki ifadeleri çok meşhurdur. Orada kullandığı mahlaslardan birisi de hamuştur. Yani Farsça sus, susan konuşmayan, ifade etmeyen gibi, İşte diyor ki evlere barklara sığmıyorsun, manalardan da dışarısın, bunların hiçbir değilsin ama neysen olsun sen, bütün varlık sensin fakat iki alemden de dışarısın, her şey sensin, her şeyden de menezesin şeklinde, ee, sürekli olarak ilahi olanı ifade etmede, beşeri bilin, yetersizliğini, susa gönül fakat ne çağrı diye bunu sıklıkla efendim e, ifade ediyor. Ama takdir edersiniz ki Mevlana gibi bir insan, i̇bn Arabi geleneği takip eden bir insan salt negasyonda, salt olumsuzlamada, salt sözsüzlükte, sükutta kalacağını düşünmek öyle zannediyorum ki yanıltıcı. Ki bunu da şu şekilde ifade ediyor, diyor ki bazen müşebbih tevhid ehli olur, bazen muahhit korkutulur. Çünkü ikisi de sana hayrandır. Onun yüzden binlerce ismi vardır. Her kim mücerrek bir isme takılıp kalırsa sunu ünitsizlik olur diyor. Yahut da her şey ayrı ayrı çeşit etmekte seni. Hem de bundan haberleri bile yoktur öbürünün. Sünniye özel bir teşbih edişi vardır. Cebri'nin de. Bunun tersine bir başka tesbihi vardır. Ona sığınır. Sünniye'nin Cebri'nin e, teşbih edişinden haberi yoktur. Cebri'ye de teşbih edişi gibi tesbih etmez. Toparlayarak söylersem... Şu ana kadar gördüğümüz İbn Sinacı gelenekte, İbn Arabici gelenekte, Mevlanacı gelenekte kuşkusuz İslam düşüncesi doğası itibariyle, yapısı itibariyle tenzihi önemseyen, bunu merkeze alan efendim, e, selbi önemseyen, selbi merkeze alan çünkü teşbihe karşı teşbih de düşmüş bir cemiyete gelmesi itibariyle böyle bir yapısı söz konusu. Ama bu defa tam tersi bir cihetten hareket etmek, yani tenzihi te aşırılığa gitmek de e, buradaki ifadelerden de anlaşıldığı üzere bir başka aşırılık olacaktır. Bunların içerisinde i̇bn Arabi'nin kavramsallaştırması, sorunu ve soruna dönük çözümü de en iyi şekilde ifade eden çok zekice bir anlatım gibi görünüyor. Evet, e, böyle Konumuz devam edecek. Bakalım bir taraftan katılan arkadaşlar artıyor. Umarım buradasınızdır. Evet. Peki. Şimdi bir başlık. Bu konu üzerinde kısaca size Batı din felsefesi içerisinde bir örnek var. Onun üzerinden bir meseleyi açacağım. Doğrulama ilkesi ve din dili diye Batı din felsefesi içerisinde yer almış olan bir yaklaşım din dili meselesinde. Ondan sonra da sıfatlar meselesini konuşmaya başlayacağız. Şunu unutmamak lazım. İlerleyen derslerde ve bugün konuştuğumuzda sıfatlar meselesi konuşulduğunda her zaman insanların bir açıdan aşırılığa düşme riski var. Bunu hep akılda tutmak lazım. Hepimiz için geçerli olan bir durum. İlahi olanı anlama noktasında ve mutlaka bir dengeyi teşbihdeysek, tenzihi tenzihdeysek teşbihi vurgulama e, durumumuz söz konusu. Doğrulama ilkesinden birazcık söz edeyim size. Batı din felsefesi içerisinde e, özellikle çağdaş dönemde tartışmalar nasıl seyrediyor diye kısaca değineceğim. Birazcık teknik bir tarafı var. Benim anlattığım kadarını bilseniz e, en azından... Bu, der, bu bahis için söylüyorum, özellikle doğrulama ilkesi için söylüyorum, yeterli görünüyor. Birazcık hafif teknik bir tarafı var, onu söylemek isterim. Genelde şu, bizdeki aslında teşbih ve tenzih tartışmalarına da benziyor. Nasıl benzediğini anlatmaya çalışayım. Şöyle söyleyelim, Batı söz konusu olduğunda, Batı'daki din ve bilim gerilimi her zaman Birçok tartışma açısından belirleyici olmuş. İkisi gerilimli olan bir tabiatılar. Yani Hristiyan dünyada aydınlanma dönemindeki tartışmaları hatırlayacak olursanız, e, bilimin gelişmesi dine rağmen olmuş. Ve ikisinin sürekli bir gerilimi olduğunu görüyoruz. E, bu gerilim başka meselelerinde devam etmiş. Bu tartıştığımız konu söz konusu olduğunda bu gerilimin yansıması şu şekilde. E, bilim, modern bilim e, sürekli gelişiyor kendine özellikle geçen yıl söz konusu olduğunda kendine dönük yeterliliği, özgüveni sürekli artıyor. Yani evreni bilen, evreni izah ettiği düşünülen. E, bu anlamda 20. yüzyılın başı dediğimiz yani 1990'ların sonu ve işte e, ondan öncesindeki sürece baktığımızda bilimin ısrarlı bir şekilde dini kavramları efendim, Dışlayan bir tutumun olduğunu görüyoruz. Sadece dini değil metafiziği de. Tabiatıyla tanrıyı da dışlayan bir tutumlar. var. Niye dışlıyor diye bakarsanız diyor ki mesela bilimin şu şekil yani burada söz konusu ettiğimiz mesele dille alakalı. Diyelim ki bilimin şöyle bir dili var. Ee, atomun altında diyelim ki maddenin, madde atomlardan oluşmaktadır. Atomlar proton ve nötronlardan oluşmaktadır. Ne bileyim güneşin yapısı helyumdan ağırlıklı olarak hidrojen vardır, hidrojen de helyum gazından oluşmaktadır vs. gibi alt evren büyük patlama sonucunda olmuştur gibi ibarelerine baktığımızda bütün bu dilinde, bilimin bu dilinde doğrulanabilirlik durumu söz konusu. Yani doğrulanabilirlik şu demek, söylediğiniz ifadenin karşılığı yani doğru mu yanlış mı diye baktığımızda onu kontrol etmek istediğimizde bunun mümkün olması. Evren içerisinde birisi bunu deneyle doğrulayabilir de yanlışlayabilir de. Buna efendim doğrulama ilkesi deniliyor. Bilimin bütün önermeleri böyledir diyor bir grup düşünür. Bizim özellikle Viyana çevresi filozoflar olarak adlandırdığımız ve daha sonra mantıkçı pozitivizm adını verdiğimiz ekonun böyle bir yaklaşımı söz konusu. Bilimin temel karakteri böyle. Buna karşın din söz konusu olduğunda dinin önermelerinin, dinin dilinin efendim, ee, doğrulanamaz bir karakterde olduğunu, aynı zamanda yanlışlanamaz bir karakterde olduğunu ifade ediyorlar. Yani buradaki teknik tabirle söylersek din dili kognitif değil. Kognitif kelimesinden korkmayın, kognitif modern Türkçe'de bilişsel deniliyor. Yani ee, bilgi içeriği olan ifadeler demek Bilgi veren ifadeler demek. Yani bilim diyor ki bilim felsefesini savunan ve bunu mantıkçı pozitif bir perspektiften savunan e, felsefecilerin geçen yüzyılda iddia ettikleri şey bilimin temel karakteri doğrulama ilkesine göre işlemesi ve din dilinde bu doğrulama ilkesinin geçerli olmaması. Yani o zaman bilimin bilgi verme özelliği var. E, dinin ise din dilin ise bu özelliği yoktur şeklinde bir yaklaşımları var idi. Bu epeyce fırtına koparan e, özellikle Ecehir dediğimiz bir düşünürün dil mantık ve hakikat adlı kitabında uzun uzun tartışmaya konu olan bir yaklaşım gibi görünüyor. Şimdi açı, bugün açısından baktığımızda e, bu din diline dönük sadece doğrulama ilkesinden hareketle yapılan yaklaşımın Aynı güzel bir er önceki bölümde gördüğümüz gibi, tenzih bölümde gördüğümüz gibi e, dil dilini fazla indirgemeci bir yaklaşımla tek tip halde ele alması. Yahut da dil dediğimiz e, organik çünkü dil de belli bir anlamda bir organizma gibi tarihi var, geçmişi var. Tek bir fonksiyonu yok, farklı fonksiyonları var. Hakikati ifade eden, şakayı ifade eden, alayı ifade eden, içinde mecazın olduğu gerçeğin olduğu bir başka ifadeyle. Din'in tabiatı ve doğası sadece gerçekliği resmetmek değil, o tabiat ve doğa içerisinde farklı yollarla gerçekliğin bazen dolaylı anlatımları, bazen doğrudan anlatımları söz konusu. Tabiatıyla bugünden baktığımızda özellikle bu geçen yüzyıldaki mantıkçı pozitivistler tarafından savunulan doğrulamacı ilkesinin son derece sığ ve dinliliğini tek tip bir şekilde ele alan yüzeysel bir bakış açısı olduğu anlaşılıyor. Çünkü e, dini önermeleri sadece kognitif yapıları itibariyle değerlendirmek yetersiz bir kavrayış gibi görünüyor. Bunun yanında bir de ameli hayat ve din dili dediğimiz bir yaklaşım var. Bu daha ziyade doğrulamacı yaklaşımlara bir e, onların yetersizliğini ortaya koymak için e, ileri sürülmüş bir yaklaşım. Ama bu da çok güçlü değil. Onu söylemek isterim. Batı din felsefesinde geliştirilmiş bir yaklaşım. Bunu söylemeye diye çalıştığı şey şu... ...diyor ki... E, ...din dilinin... ...din dili içerisindeki ifadelerin amacı... ...evet e, kognitif değildir... Bir başka ifadeyle bilgi içeriği yoktur... ...ama dinin zaten böyle bir amacı yoktur... ...peki nedir dinin amacı diye baktığımızda... E, ameli hayatla ilgilidir... ...yani bize yön vermek isteyen... ...bizim için hayatlarımızı yönlendirebileceğimiz... ...hikayeler anlatmaktır... ...yani... Bize örnek olabilecek durumlar anlatmaktır. Biz o hikayelere bakmak suretiyle hayatımızı şekillendiririz. efendim. Oradan hareketle hayatımıza yön veririz. Yani bu ameli hayat şeklindeki din dilini bu şekilde kavrayan yaklaşımın söylemeye çalıştığı şey şu. Dinin kognitif bir içeriği yoktur, doğru. Ama onun asıl hedefi zaten bu değil, insanlara efendim pratikte, yaşam içerisinde kullanabilecekleri bir dünya görüşü sağlamaktır deniliyor. Şimdi bu da kanaatini söyleyeyim size. Az önceki yine tenzihte olduğu gibi e, bunun da kendine göre sorunları var. Yani e, bir önceki kısımdaki e, doğrulamacı tahliller din dilini sadece bilişsel olarak yani bilgi içeriği açısından değerlendirirken bu defa buradaki yaklaşımda Sadece bilgi işçiliği açısından değil, hikaye olması tarafıyla değerlendirmiş oluyor. Etkisi de belli bir anlamda zannedersem, din dilini kavramada yetersiz gibi görünüyor. Çünkü din eğer evet bir hikayemsi tarafı var, insanlara model olma, örnek olma tarafı söz konusu. Ama siz bu model olan hikayelerin gerçekliğini eğer belli bir anlamda e, sormazsanız, gerçek olup olmadığını bir başka ifadeyle bilgi içeri olup olmadığı meselesi üzerinde eğer fikir yürütmezseniz ve bu takdirde bu bir sorun oluşturacaktır. Yani gerçeği olmayan hikayeler nasıl insanların üzerinde etkili olup onlar açısından bir yaşama, hayat biçimine dönüştürülecek diye baktığımızda bu soru da havada kalmış oluyor. Toparlayarak söylersem din bilini sadece bilgi içeriği açısından değerlendirmek Tek taraflı olduğu gibi ameli hayat sadece pratik yaşam açısından değerlendirmekte onu bir başka aşırı değerlendiren yaklaşım gibi görünüyor. Bunlar 19. yüzyılda 20. yüzyıl içerisinde özellikle 20. yüzyılın başı söz konusu olduğunda e, aşırılıklar olarak görünen tutumlar bugünden baktığımızda. E, bugün için düşündüğümüzde din diline dönük efendim daha e, sağlıklı, daha toparlayıcı, daha kuşatıcı yaklaşımlarımız söz konusu. Peki. Şimdi sizinle devam edeceğimiz konu vahdet sıfatı ve Tanrı'nın basitliği meselesi olacak. Özetle söylersem din diline dair belli bir açıda her, yani din diline dair yaptığınız bu açıklamalardan ortaya çıkan sonuç şu. Yani her zaman eksiğiz aslında. Tanrı'yı anlama noktasında, Tanrı'ya dair konuştuğumuzda her zaman bir şeyler eksik ve yarım kalıyor. Onun farkında olarak bu meseleler üzerinde konuşmak, bunun bilincinde olarak hareket etmek her zaman daha sağlıklı gibi görünüyor. Bunu sıfatlara dair olan her konuşmada aklımızda tutmamız lazım. Peki öyleyse ilahi olanı dair hangi sıfatı? En fazla söylemek mümkün, en fazla dikkate almak mümkün diye baktığımızda İslam düşüncesi söz konusu olduğunda en fazla vurgulanan sıfat takdir edersiniz ki vahdet sıfatıdır. Her ne kadar <gülüyor> vahdet ile alakalı temamul delili denilen bir delil var. Mesela nasıl delillerden vahdet sıfatına gidilir denildiğinde örnek vereyim. Ayet-i Kerime ki, Lâkinne fî semâ'ihi ve alîhetün illallâhu lefesedete. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydı e bu ikisi fesada uğrardı. Yani bu ifade demek istiyor ki bu eğer yeryüzünde düzen var, bozulmamış öyleyse e, o ilahın tek bir ilah olması gerekir. Yine başka bir yerde deniliyor ki mesela efendinizin köleler için, Arap köleler için Efendinizin tek olmasını isterdiniz yoksa birden fazlasını mı olmasını isterdiniz diye bir ayet-i kerime var. Yine buradan da anlaşılan, tabi olan, doğal olan tek bir efendinin olması gibi görünüyor. Yani e, Hudüs deliliyle alakalı olan, Hudüs delilinin bize sunduğu kudret sahibi varlık, nizam ve gaye delilinin sunduğu ilim sahibi varlığın bunların varlıklar, olmaması gerekiyor. Tek bir varlık, tek bir hakikat olması durumu söz konusu. E, bu anlamda biz e, hem vahdet sıfatı, onun birliğini hem de basitliğini, buradaki basitliği kelime, basitlik kelimesi bazen yanlış anlaşılmaya sebebiyet veriyor. Çünkü Türkçede basit kelimesini daha farklı çağrışımlarla kullanabiliyoruz ama felsefi anlamda basitliği biz e, müellef olmama. Yani bir şey basit ise bütün olma, yekpare olma, bir başka ifadeyle parçalardan oluşmama, cüzlerden meydana gelmeme anlamında kullanıyoruz. Çünkü evrene baktığımızda evrendeki her şeyin parçalardan, bileşiklerden meydana geldiğini görüyoruz. Ve tabiatıyla ilahi olan da basittir. Bir başka ifadeyle parçalardan, cüzlerden meydana gelmemiştir. Bunu vurgulamak açısından söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu vahdi sıfatının en net bir şekilde temayüz ettiği, e, vurgulandığı İhlas Suresi olarak bilinen 112. sure var. Çok özel bir sure. E, niye İhlas Suresi denmiş diye sorarsanız, Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen bütün sureler o sure içerisinde geçen bir ifadeyle adlandırılırlar. Ama İhlas Suresi söz konusu olduğunda bunun dışında gibi görünüyor. İhlas denildiğinde, Türkçedeki hulasa, halis kelimelerinin de ifade ettiği üzere ihlas bir şeyin özeti olma, yani hülasa kelimesinde veyahut da halis kelimesinde olduğu gibi bir şeyin saf ve bir şeye özgün, özel olması anlamında kullanılıyor. Bazen bu sureyi Tecrit Marifet Suresi de deniliyor. Tevhid Suresi de deniliyor. Bu surenin hususiyeti şu arkadaşlar. Özellikle ilk ayet kelimede kerimede ilahi olanın tevhidi ama mutlak tevhidi, mutlak birliği e, çok net bir şekilde ve kesin bir şekilde vurgulanmış görünüyor. Hatta bu temel önemini binaen İslam düşüncesi içerisinde sadece müstakillen bu sureye özel Devvani'nin, Hadimi'nin, Ahmet Amda Akseki'nin İhlas Suresi tefsirleri var. E, bu arada şunu da söylemek isterim meraklı olan arkadaşlar için. Diyanet İşleri Başkanlığı şu an yeni... Yaklaşık bir iki ay kadar evden İhlas Suresi tefsirleri diye bir seri hazırladı. Üç tane kitabı bastılar. Bunların içerisinde e, i̇bn Sina'nın Sina'nın, Elmalılı'nın ve bir kişinin, Köprü Zade'nin e, yanlış hatırlamıyorsam, İhlas Suresi tefsirlerinde neşrettiler. Çok nefis baskıları var. Merak eden arkadaşlara önermiş olurum. E, şimdi buradaki ifade, şuradaki parça, buradaki yorum. Ermalılıdan alınmıştır. Onun İlahi Tefsiri çok meşhurdur, uzunca bir e, tefsirdir. E, orada ki söylemeye çalıştığı şeyler üzerinden e, bu hadiseyi hem ilahi olanın tevhidini, birliğini, vahdaniyetini hem de basitliği meselesini anlatmaya çalışalım. Şimdi sebebin alakalı hatırlayacaksanız şöyle deniliyor: Araplar işte merak ediyorlar Hazreti Peygamber'e gelip diyorlar ki. Allah nasıl bir şeydir, nasıl bir varlıktır? Tek midir, efendim, taş mıdır, toprak mıdır vesaire falan gibi suallerde bulunduklarında deniliyor ki ayet-i de Ahad bazıları ayet-i kerimede geçen ahad ifadesinin bir değil de hiçbir şey anlamına geldiğini söylüyorlar. Yani nasıl bu durumda de ki On zikrettiklerinizin hiç birisidir. Allah. Yani onların hiç birisi Allah değildir. Bu vurguyu nereden e, anlıyoruz diye sorarsanız çünkü ayet kerime, en son ayet kelimesi surenin en son ayet kelimesine baktığımızda "Ve lem yekun lehu kufuvan ahad." Hiçbir şey ona denk değildir. Ahad kelimesi bir defa da orada geçiyor. Bir başka ifadeyle onun birliği İkincisi olan birlik, zıttı olan birlik anlamında değil, mutlak birlik anlamındadır şeklinde bunu vurguladığını ifade ediyorlar. Burada yine e, şu işaret ediliyor bu, bu ayet-i kerime, bu soru üzerine yapılan yorumlarda. Hüve diyor ki, hem Razi hem onu takiben, Hüve o, o ile başladı. Yani ayet-i kerime o dedi. Buradan hareketle ilahi olan söz konusu olduğunda, ilahi olana özgü, mutlak ahadiyeti söz konusu olduğunda sadece O diyebiliriz. O. Yani O'nun dışında hiçbir şeyle O'na isimlendirmede bulunamayız. O her şeyin ötesindedir bu makamda. Yani ahadiyet makamı söz konusu olduğunda ki buna... Mukarrabu'nun tevhidi diyecektir Elmalı Fahrettin Errazi. Mukarrabu'nun tevhidinde e, o, odur, hüvedir, hüve. Allah söz konusu olduğunda sadece o demek mümkün. Ha burada eğer bu tenzih makamında, bu makamda e, eğer insanlar kalmakta zorlanıyorlarsa o, Allah Allah'u ve Allah'u. Allah'tır şeklinde iphamdan efendim müphemlikten muayyene bir başka ifadeyle münazehlikten belli bir anlamda teşbih'e efendim ve dönük bir değil burada kullanıldığını görüyoruz. Yani üç tane lafız var hu ve Allah ve ahad mukarrabonun tevhidi söz konusu olduğunda hu ve denilmekle mutlak bir varlık ifade edilmiş olduğu için mümkünatın mahlukatın hadizatinde Varlık görmeyen vakiki varlık olarak yalnız kendini zatından başka bir illete muhtaç olmayıp, kendisi bizatihi ve nizati vücudunu mukteziyi ve bir an için yokluğu farz ve tasarretmek bir ümteni olan bir vücut bir zatı tanıyanlara karşı o denilmiştir şeklinde bir yorum söz konusu. Toparlayarak söylersek, delillerin ortaya çıkardığı bu rasyonel teolojiyi, doğal teolojiyi devam ettirirsek, İslam düşüncesiyle Hristiyan ilahiyatı arasındaki en temel açmazlardan birisi de tevhidle alakalı meselelerdir. Çünkü şunu söylemek isterim size, mesela Hristiyanlar Allah'ın varlığına dair deliller konusunda anlaşıyoruz. Onlar bizim delillerimizi, biz onların delillerini kullanıyoruz. Geçmişte onlar Müslüman düşünürlerin delillerini kullandılar. Şimdi de biz Hristiyan ilahiyatında geliştirilen ilahi olanın varlığına dair delilleri kullanıyoruz sıklıkla modern dönemde ateizme karşı belli bir anlamda bir birliktelik de söz konusu. Ama onun varlığından sonra nasıl doğal teoloji yapacağız, aynı yolu devam ettirebilecek miyiz diye baktığımızda, burada bir yol ayrımına gelmiş oluyor. Çünkü Hristiyanlar bu nizam delilinden, hudus delilinden vesaire nasıl teslise, efendim, nasıl üçlü birliğe, nasıl İsa'nın enkarnasyonuna, bir yol olmuş olacak. Oysa Müslümanların durumu söz konusu olduğunda çeşitli vesilelerle de vurguladığım üzere bizatihi Kur'an-ı Kerim'in hem İhlas Suresinde hem de bu konunun başında zikrettiğim ayet-i kerimeler çok net bir şekilde bize hangi açılardan bu varlığın bir olması gerektiği meselesini izah etmiş oluyor. Şimdi <gülüyor> Burada hazır yeri gelmişken birkaç şeye işaret etmek isterim. Genelde arkadaşlar işte felsefe dersleri anlatırken Tanrı kelimesini kullanıyorum. Tanrı kelimesinden bazen rahatsız oluyorlar. Bu rahatsızlıklarını bazen açıkça da dile getirmiş oluyorlar. Onlara diyorum ki hüda desek sorun olur mu? Olmaz diyorlar. Ben o zaman diyorum ki hüda... Esma-i Hüsta içerisinde bir yerde midir diye sorarsanız orada da değil. Huda, Huda ister Farsça olsun ister Kürtçe olsun Allah demek. Peki nasıl oluyor da e, Farsça Huda bir sıkıntı yaratmıyor da Türkçe Tanrı sıkıntı yaratıyor diye sorduğunda Bunun tek temel bir nedeni var onu söylemek isterim. E, eskiden çok sıklıkla kullanılan bazen Yunus Emre'nin şiirlerinde çalap şeklinde kullanılan bir ifade e, zaman zaman e, var. E, Türkiye'nin daha ziyade tarihsel hafızasıyla alakalı. Geçmişte insanlara zorla bu kelime dedirtilmek istendiğinden dolayı böyle bir sorun ortaya çıkmış. Ama bunların hepsi bir yana hüve makamını anlarsanız az önce İhlas Suresinin başında söylediğiniz mutlak hüve makamı anlaşılırsa o makamda onun hiçbir ismi yoktur. Yani onun herhangi bir ismi yoktur. İsmi olmak ona yaraşmaz. Tenzih makamı açısından. Diğer taraftan yine ee, şey söz konusu olduğunda, eğer sırf ismine bakılırsa, e, burada başka sorunlar da var. Mesela diyor ki aitiklerime e, bunu şey yapan eleştiren, biz Rahman mı diyelim, başka bir şey mi diyelim? Ülidi Allah, evi doğur Rahman. İster Allah dini, ister Rahman dini, falahul esme ul Bütün güzel isimler onundur. Yahut da Hazret Peygamber e, kıble değişimi söz konusu olduğunda, yani Kudüs'ten Kabe'ye döndüğünde bu alay konusu olacaktır. Diyor ki ayet-i kerime Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Fe Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın veçi oradadır. Bir başka ifadeyle bu ayet-i kerimelerin bize açtığı perspektif, bu ayet-i kerimelerin bize söylediği en temel hususiyet arkadaşlar, tevhid söz konusu olduğunda, salt isimlere kalmamak, salt isimlere dayanmamak. Çünkü insanlar pekala bardak deyip de Tanrı'yı kastedebilirdiniz. Yeter ki e, siz ruhiye söz konusu olduğunda kelimeler ve kavramlar değil, o kelimeler ve kavramlarla ifade ettiğiniz hakikatler önemlidir. Yani siz eğer bardağa mutlak kudreti, mutlak birliği, mutlak ilmi, o bardak kavramı üzerinde eğer toparlarsanız sizin için ilah odur. O nedenle bir kere daha vurgulamış olayım. Bu mesele söz konusu olduğunda salt kavramlar rahat takılmamak lazım diye düşünüyorum. Bu vesileyle bunu da vurgulamış oldum. Evet sizinle son bir bahis kaldı. Etüde edeceğim. O da kudret sıfatı ve ona ilişkin bazı meseleler. Epey çetin bir konudur bu. Bir taraftan onun için hafif soluklanmak lazım. Şöyle söyleyeyim, Allah'ın ilahi olanın mutlak kudrete sahip olduğunu söylüyoruz. Bunda hiçbir çekince yok. Yani biz mutlak kudret dediğimizde aslında ilahi olanın her şeyi yapabildiğini ama her şeyi bunun içerisine, her türden şeyi yapabildiğini söylüyoruz. Bunun içerisine her şey dahildir. Bu çok açık. Yani buna dair kudrete dair, onun kudretinin nelere kadir olduğuna dair sözü ne kadar uzatsak fazla. Fakat modern dönemde bazı mantıkçılar var, ateistik olan, bazıları agnostik olan mantıkçılar var. Bu mantıkçılar, Tanrı her şeyi yapabilir ifadesinin, onun her şeye kadir olduğu ifadesinin çelişik bir ifade olduğunu, tam da bu nedenle. Ee, uluhiyetin çelişik bir tanrı tasavvuru ifade ettiği ve sonuç olarak da çelişik bir tanrıya da inanamayacağını söyleyen bazı ateistler var. E, ne söylüyorlar diye baktığımızda e, birazcık şöyle diyelim. E, burada konuşulabilecek şeylerden birisi şu. Acaba tanrı saçma olan şeyleri de yapabilir mi? Yani diyelim ki bu her şeyi yapabilir ifadesi içerisinde. Tanrı İki kere ikiyi beş yapabilir mi? Gibi bir tartışma söz konusu. ve da Tanrı yuvarlak kare yapabilir mi? Yani bir şeyi hem yuvarlak hem kare yapabilir mi? Şeklinde bir e, soru olsa buna ne söylenebilir diye baktığımızda. Birincisi bu soruya verilebilecek yanıt şöyledir. öyle Yani klasik olarak verilen cevaplardan birisi. İlahi olanın kudreti, Muhal olan şeylere taalluk etmez. Yani onu taalluk ettirmekten herhangi bir fayda yoktur. Açarak söylersem, e, yani çelişik olan bir şey yapmış olmaya, Tanrı'nın kudretini taalluk ettirmenin herhangi bir mantığı yoktur. Yani e, iki kere ikinin beş etmesi anlaşılabilir bir durum değildir. Yani bizim açımızdan. Tabiatıyla ilahi olanın ilmiyle efendim bunu yapmış olmaktan kaynaklanan Herhangi bir makul durumda söz konusu değildir. Mesela İbni Hazm'in verdiği cevap şudur, buna geri saçması sorular diyor. Yani bizim için saçma olan, hakikatte, çelişik olan hakikatlerle, çünkü iki kere ikinin beş olması, yuvarlak kare ifadeler, çelişik kavramlardır. Bu çelişik kavramları yapmış olmaktan, onun kudretini bu kavramlara iliştirmekten ortaya çıkabilecek olan bir, e, fayda söz konusu değildir. Buna açık bir şekilde söylemek mümkün. Peki bir adım daha ileri gidelim. <gülüyor> Bu diyelim ki çelişik olan bir durum olsun. E, bir adım daha ileri giderek insanlar sormuşlar e, Allah kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi? Çünkü e, diyelim ki benim açımdan benim mesela kaldıramayacağım bir taş yapmam mümkün. Kaldıramayacağım ağırlıkta bir ayakkabı yapmam mümkün. Ee, Tabiatiyle burada bir çelişki yok, az önceki durumda olduğu gibi. Ee, peki Tanrı bunu yaratabilir mi diye bir soru var ortada. Yani bazen bu sorular ilerletilebiliyor. İşte Tanrı intihar edebilir mi? Efendim Tanrı şu Tanrı efendim kendi özgürlüğünü son verebilir mi falan gibi meseleler hiç aklınıza gelmemiş olabilir ama bazen internette konuşuluyor, bazen geliyor bir bazıları soruyorlar vesaire. Ee, buna nasıl cevap vermek gerekir diye sorulursa bunu şu şekilde cevap veriyoruz genelde şunu unutmayalım felsefede biz her soruyu aynı şekilde cevap vermeyiz. Mesela sizden birisi sormuş olsaydı iyi niyetle sormuş olsaydı birisi meselenin hakikatini anlamak cihetiyle sormuş olsaydı şunu derdim ilahi olanın dilimiz o kadar yetersiz ki beşer ait olan dil ve kavrayış biçimleri ilahi olana dair hakikatleri Anlatmak da yetersiz. Yani e, ortaya çıkan mantıksal paradoks, Tanrı'yı kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi şeklindeki mantıksal paradoks, bizim için söz konusu, bizim dilimizin ortaya çıkardığı sahte bir problem. Oysa ilahi olan için böyle bir durum söz konusu değildir derdik. Benim açımdan yeterli ve anlaşılabilir bir cevap gibi görünüyor. Ama muhatabımız böyle değil. Yani böyle efendim e, bu tarz mülayim cevaplarla, Yetinecek türde değil, daha fazlasını istiyor. O zaman ne söylemek lazım? O zaman yapılabilecek şeylerden birisi arkadaşlar, bizim abese irca dediğimiz, saçmaya indirgeme dediğimiz bir yöntemi takip etmek. Bunu nasıl yaparız diye sorduğumuzda, bunun çeşitli yolları var. Ee, söz gelimi, desem ki ben buradaki arkadaşlara, bu sınıftaki herkes yalan söylüyor desem, nasıl cevap verebiliriz? Ee, şöyle cevap verilebilir. Yani çok iyi, beni iyi anlayan efendim arkadaşlar diyebilir ki hocam biz yalan söylemiyoruz, nereden biliyorsun falan ama maksat burada o değil. Zeki olan birisi diyecektir ki eğer herkes yalan söylüyorsa bu herkes içerisine siz de dahilsiniz ve tabiatıyla siz de yalan söylüyorsunuz. Eğer ben yalan söylüyorsam bir, benim sözüm doğru değildir. Yani e, sınıftaki Şöyle söyleyeyim, sınıftaki herkes yalan söylüyorsa benim sözüm doğru değildir. Çünkü benim bu sözüm de doğru olmayacaktır. Benim bu sözüm de doğru değilse herkes yalan söylemiyordur. Herkes yalan söylemiyorsa, yani bu durumda benim sözümün doğru olması halinde herkes yalan söylemiyordur. Benim sözümün yanlış olması halinde de en azından bir kişi doğru söylüyordur şeklinde bir paradoks ortaya çıkmış oluyor. Yani şunu demeye çalışıyorum, biz e, doğrudan doğruya, hocam doğrusun ya da yanlışsın demekten ziyade muhatabın argümanlarının nasıl kendi kendine çeldiği, kendi kendisiyle çelişik olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burada da takip edilebilecek yol böyle bir yol. Yani diyeceğiz ki önce burada verilebilecek üç tane e, cevap var. Bunlardan birisi şu, buradaki şeyden efendim, e, Tanrı kaldıramayacağı bir taş e, yaratabilir mi? Şeklinde birisi sorarsa diyeceğiz ki, ilk cevap şu, Tanrı'nın kaldıramayacağı bir taş ifadesi kendi kendisiyle çirişik olan bir ifadedir. Çünkü niye? Ka Biz çünkü Tanrı'dan tam da kaldıramayacağı hiçbir şey olmayan varlığı anladığımızdan dolayı. Yani, Herhangi bir şeyi kendi kendisiyle çelişik, kendi kendisiyle çelişen bir e, kavramla tanımlamak çelişik bir ifadedir. Çünkü Tanrı'nın kaldıramayacağı bir ifade kendi kendisiyle çelişik, kendi kendini çelen bir e, ifade. Hiçbir şeyi siz kendi kendini çelen bir ifadeyle tanımlayamazsınız. Karşı taraf diyecek ki, efendim hayır e, şuradan bakın inatçı dese ki bize Tanrıdan Mutlak Kadir efendim, hayır bu kendi kendisiyle çelişik olduğunu reddettiğini varsedelim. Diyecek ki hayır, kendi kendisiyle çelişik değildir bu ifade. Diyecek ki kader Mutlak Tanrı'nı kaldıramayacağı kadar ağır bir taş tanımının kendi içinde tutarlı, bu nedenle de tamamen mümkün bir objeyi tanımladığını iddia etse, bu durumda diyeceğiz ki, çizginin sezgisel olarak açık olduğunu kanıtlamaya çalışmalı miyim? Hayır, yapacağımız şey yine... Muhatabımız çünkü diyalektiği, tartışmayı seven bir muhatap. Diyeceğiz ki, evet Tanrı bu, bu türden bir taşı kaldırabilir. Efendim diyecek, muhatap ne demek bu türden bir taşı kaldırabilir? Bu çelişkiyi oluşturmaz mı? Diyeceğiz ki, hayır çelişkiyi oluşturmaz. Niçin? Çünkü az önce sen dedin ki bu ifade çelişik değil. Yani muhatabımız derse ki, hayır bu ifade çelişik değil derse... Zaten bu ifadenin kendi içerisinde çelişik olmadığını kabul edecek demektir. E bunu kabul ediyorsa da dolayısıyla efendim bir zaten sorunumuz yok demektir. Evet bu birazcık mantıki bir tabiatı var. Bu mantıki tabiatında dersin sonuna denk gelmiş olması birazcık hafif zihni egzersizi fazladan gerektiriyor olabilir. Bir de metni okursanız çok kolaylıkla anlayacağınızı zannediyorum. Efendim şimdilik bu kadar bir ara vereceğiz. İnşallah saat 7'de tekrar bir sonraki derste beraber olacağız. Evet. Peki arkadaşlar bir süre sonra görüşmek üzere diyorum.